1353 numaralı konu, Sıl bin Haris ile İbni Mesud'un, mescidde ayakta kıssa anlatan bir adamı azarlamaları, bir adam mescidde ayakta kıssalar naklediyordu, Sıl B, Haris el-ıfari'yi, Allah'a yemin ederim ki, biz, Hazreti Peygamberin ahdini bırakmadık ve birbirimizin hakkını da çiğnemedik, sen ve arkadaşların ne diye ikide bir kalkıp kıssa anlatıyorsunuz, diyerek onu azarladı.